Elhamdülillahi ve'l hamdü lillahi hamden kesîran tayyiben mubâreken ve fî kulli ve hammin ve ve Başta çalışacağız. Buna başlamadan önce, başta kaynaklar, sen de Allah'ı için bu makine edile olması için. Sonra günle elbile Allah'ın, Allah'ın eliyle Allah'ın, Allah'ın eliyle hazılağı. Hazretler, Millet-i Mahrez'in olan Sadat ve Meşayir'in Çoluk Aliye'mize mutluluğu için ve ahirette geçmiş olan bütün yakınlarımızın sevdiklerimizin geçmişlerimize mutluluğu için ve bu hadis şerfeyi bir toplayıp bize kadar nakil ve rivayet etmiş olan alimlerin, fazluların. şu okuduğumuz kitabı keyifleri de olan İnşahire Hocamızın Ahri Siyahı ve kendisinden peyiz aldığımız Gürçüklerimiz Şehitlerimiz, hocalarımız, Hazreti Muhammed Salli Burçalıkçı'nı yapacağımızın topluları için bir tahta bir şeker şehrine bakalım. Rabbimiz bizi de dünya ve aile saadetine daimle eylesin. Sevdiği kulları beraber hoşçakalıyız. Evet. Elhamdülillah. <gülüyor> Allahü Teala ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sallam. Velisi nefsii yedi. Lakin sebira ha aşeretü emlakü külbüm hürüm ala enyikü daher. Kemaat genel sefirü bu na ha hatta rafa'u ileriljeti. Fatane ütübuha kemaatane Yani elhamdi zaydan ben sefiratayda mudatken hiç kemaat yuksulabuna en yukselde yemdir me. okuduğumuz bir iki hadisikleri zikir babında sevaplı cümleleri tekrar ediyoruz La ilahe illa cümlesi gibi Elhamdülillah, Sıvhar cümlesi gibi o zaman salihat diye adlandırılan güzel manalara sahip olan, imanımızın temelini teşkil eden, hakikatlere anlatan cümleler Bunları okuyoruz. Bunların sevabına dair bir hadisi şerif. Ravisi Enes'in Ahmet-i Peygamber'in meselinin hibmi ifadının ve daha başka hadis-i ayetlerinin kaydedilmiş. Peygamber Efendimiz kendisinin özel bir yemin ve var. O tanrıda yedin ederek başlıyor. Rezbeziyi, nefsi diyelim. Yani canım, nefsim elinde olan daha yemin olsun ki. Ne demek canım elinde olan daha? Yani isterse beni yaşatır, isterse öldürür. Yani can almak, can vermek ona aittir. Biritmek, öldürtmek ona aittir. Evet beni dünya ve nasıl istersen öyle yapar. Kudret-i sahiptir, ilim sahiptir, ilmin her şeyi bilir, her şeye kadirdir, bir şeyin olmasını izlerle, kül, olur o halde ek Bu hâlde toplumuzun <gülüyor> hükmüne bağlıyız, elbine bağlıyız, kaderine bağlıyız hepimiz, elimizde bir şey yok. Canımız onun elinde. Onun için Mevlana Celaletti ile Rumi'nin bir beytini hatırlıyorum, üniversitede de okumuştum. Diyor ki, biz çilkinin elindeki bir tutam, bir avuç, çamur güdüyüz. Çilki çamuru alır, kaseye alır, şekillendirir. Tezgahın içerisinde şöyle elbette yaparak, tezgah koyuna döner. O dönerken o tarafa şekil verir, ya tabak olur, ya kase olur ya testi olur böyle bir kinefinin etkisi yani şekillerim, çamurun şekillerim, karşınıza bak bir kalsel bir tepki, bir bir şey çıkar kokaldan yapılmış bir malzeme çıkar o çamurun o şekilde yani o nelerde diyor ki ilk böyle çamurdan böyle kapacak yapan busanın elindeki bir avuç çamur gibi hala Nerede bizim vezgafet-i-kâbe-i-vâcu kendi kafetimizden hala diyoruz ki neredekizi şekillendirakmışlar? Nerede, nerede o? Halbuki elindeyiz. Serebimiz bize şekil veriyor. Her şeyimiz ona bağlı, her şeyimiz onun köyületi elinde. Kafetimizden hala anlayamıyoruz yani. Onu göremiyoruz, bilemiyoruz da Nerede bizim kincimiz diye söyledi, bir hüsnü de Efendimiz de tabii her şeyin Allah'tan gelmesi dolayısıyla canım kudretiyle olan Allah'a yemin olsun diye. Vallahi demiyor da, böyle bir ifadeyle şey yapıyor. Yemin olsun. Tabii böyle bir yemeğe başlamak, bir işin ehemliyetini <gülüyor> anlatmak için önemli, durup dururken düz bir şekilde söylemek varken, Yemin ederek başlamıyor. Önemli bir şey gelecek arkasından. Ne buyurmuş? <gülüyor> ne için canım diretti elinde olan Allah'a yemin olacak ki ne kadar ilkedir? T T R A Bu işi yapma. On tane melek kalkmıştı, davrandı giriştiler onlere. Kümbül mü haripsin ara endiyekuba her hepsi bu nümun sevabını yazma haris diyecek. Ama ben yazayım diye gayretli, tembel değil, hızlı <gülüyor> çalışıyorlar. Deren, şey deyip, Fakat sevabıların, şey, özelliklerini bilemediler. Yani öyle muarede bir şey ki içinden çıkamazlar. Hatta refahı ilerleyip izletin. İzzet ve celal sahibi olan Allah-u Zâle Hazretleri'ne durumu ref ettiler, arz ettiler. Dediler ki, yarabbim kulun bir söz söylenir. Biz bunun cevabını nasıl yapacağız, cevabını bilemedik. Açık kaldık, şaşırdık kaldık. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri, Üstübu, Harike, Mata ve Abdi, Siz, <gülüyor> Kulun ne dediyse onu öyle yazın. Bu kul şöyle dedi diye yazın, sevabı bana ait, siz onu bilemezsiniz. Hiç de yediremezsiniz. 10 tane melek yazı tanıdık, bunun cevabını bilemezsiniz. Dedi, nedir bu cümle? Elhamdülillah, yuhannen, kez'ilen, tayyiden mübariken fi. Kemal yuhekku, rhabbuna, el-yuh, mede ve yen-da-villet. Bir riayeste de Kemal yuhekku, rhabbuna ve yen-da diye de ikadesi. İki kelimeler eklenerek tekrar edilmiş. Yani bu sözünün cevabını melekler yasmaklar harcısı yapmışlar. Böyle el-yuhannen, tarzıca şaşırmışlar. Hatta nerede bir şey ki, kurul bir söz ama de değiliz diye o da önü yazıp saralım, Siz karışmayın Şimdi gelelim bu sözü ezberlenmesine. Bir kere aklımıza tutmamız lazım elhamdülillah sözü. Elhamdülillah hiddet'i, elhamdülillahi tayiben, kullarlıken fiil. Kemal yuhidbu Rabbu'la en yuhmede, ve yenle bunu hatırlamışım. Elhamdülillah, hamd ederim كثيراً, boliden mübareken fil. Cemal-i ruhu huzuruna, evvel mesela denemeden bile, sonra geçelim. Elhamdülillah, hamd etsin her <gülüyor> Elhamdülillah, her türlü ev, misl-i cenablar. Allah hazırsın. Allah'ındır. Allah yarandığı için her şeyi hal donundur. Hamd herkesiyle. Allah'a hamd çok hamd ederek. Çok hamd güzel bir, hoş bir hamd edişler. Mübarek'e yani bu hamd edişin içinde nice sevaplar vardır, nice bereketler vardır. Hamd edince, hamd edince nimet artar. İşte böyle çok hoş, her mübarek hamile, Allahü Alem Hazretlerine hamd Ve kema gibi rubuna emir verdi, deden bize, rubumuz hangi tarzda elinden hamd edilmesinden hoş bir arz o hamd işiyle hamd ve. Rabbim'in celaline, makamına, azametine, izzetine, kudretine layık olan hamd edişlerine tarzıdaysa onunla hamd edelim. İşte bu cümlede müeckere aşırı var. Yani Allah'a efendim kesilen, tayilen, mübareket yani çok fazla miktarda hoş, bereketli, mübarek hamd ile Rabımız nasıl kendisine hamd edilmesini seviyorsa o tarzda ve kendisinin azametine, gelene derik olan şekilde hamd ede o tarzda Rabıma hamd olur hamd edilir dedi diye dedikler evet, aziz Şimdi ham nedir? Ham Allah'a başıdır ölmek ama kumların ölüsü değil yani kul kula. Yani herhangi bir şekilde övgü sözü söylenirse ona meziyet denmez, serar denmez. Bu ham verilen nimetlerin karşılığında duyulan minnettarlığı ifade eder bir övgü. Yani bir iyilik yapılmış veya bir şey iyilikler yapılmışsa onun karşılığında o iyiliğe teşekkür bağında yapılar söylenir. Hoşunuza gitti der bir şair, bir düşünlerde mehcelidir. Ama. Ya yanlış ifadelerde adam zahimken acilsin efendim. Şimdi gel ne cebinde, ne kadar bir şeyin? Efendim veya kötü olay şahane bir insansın diye. Efendim korkut acilsizlikler kökleri çıkar diye bilen, bilen değil. Bir ham ham, bir iyiliğin bir nimetin karşılığında, o nimetin verene karşılıklı olan şükran borcu ile ve o nimetin karşılığı olarak sevgili olan evlilik ve teşekkür yolunu nedir? Yani teşekkür ifade eden nedir? Azam Tarih Hazretleri kendisine havredilmesini evrediyor ve seviyor. Üstabımız da Elhamdülillahirrahmanirrahim diye başlıyor Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresine havredil olacak. Onun için şahidin birisi yine demiş ki yok, iş-i Cevir felekten lisabımız hal iser beyvasında ham dile başlar lisabımız. Cevir den edilen şey feleğin cevir şikayet ilişilemetmeyiz. Çünkü kitabımız ilk sayfasında burada ham, ham dile başlar bir. Yok işlikle alır ceviri. Felekten lisabımız ham iser beyvasında ham dile başlar lisabımız diyor. Bu, sadece bu cümleye mahsus oluyor bu sevapta. Bunun gibi bir tanesi daha evde geçmiştir, Subhanallah ve Elbihamd'in, Subhanallah Subhanallah ve Bunun hakkında da Feyylander Efendimiz buyuruyordu ki, Dile söylemesi kolay, ahirette, nizamda çok ağırlığa <gülüyor> ve Adal Subhanallah ve çok sevdiği cümleler diye, Subhanallah ve Elbihamd'in, Subhanallah Subhanallah bir de bir arkadaş ilave etmişti ki, üçüncü blokta bir takta kararsan tercih Hocam ben bir nimayetinde okumuştum. Subhanallah ve bir hamdiyiz. Subhanallah nedir? Ve bir hamdiyiz. Ama o ilavesinde tercih ettik, sahih O da öyle. Bir başka daha var. Bir cefasında kulun birisi demiş ki Allah'ım ve rejelhamdül cenab-ı veli biz cenab-ı veli'nin içten beri aldığı sultan işte. yani Ya yarabbim sana hadd olsun. Senin saatinin celaline nasıl mar benim mahkûm oluyorum da o tarzda? Ve saltanatımın azametine münasip bir şekilde hamd olunur. Bunu bu sözü söyleyen bir kul içinde de <gülüyor> melekler ağrısı kalmışlar. Kalecek kalmışlar. Öyleyse hamd ile hamd ettik ki şimdi biz burada ne cevap yazıyor diyebiliriz. Demek ki mesela <gülüyor> bu kardeşlerim halk, e, tezki, tatkiz, terime-i seyir, la ilahe eczanallah vs. bunların cevabı çok fazla. Yani bunların bizim akıl gözüyle dünya gözüyle anlamamız mümkün 10 kadar mağazda cevapları var. <gülüyor> Onun için dilimizi Allah'ın zikrinde hiç <gülüyor> boş tutmamalıyız. Ve daha sonra Allah'ın Tanrı Hazretleri'nin şükrüyle meşgul olmanızı yormuş. Dilimiz. Böyle Elhamdülillah mı deriz, Subhanallah mı deriz, böyle hadis i şeriflerine geçen bu ifadeleri ezberliği ödeme şey yaparız, nasıl yaparsak, Bunları desterlemeliyiz, çok çok söylemeliyiz, iman demeli Rüy-i Hadis adımidir, Rüy-i Hadis adımidir ve çok mütekin bir insandır. Onun da Rüy-i Hadis'in tarafında öyle tespihler var ki, büyük bir, bir kul bu tespihi çekildi, bak şu kadar kadar azamet etmiş bir olur, şu kadar maddi sistem olanlar olur, bu kadar dair bir merkezi yükselir diye, çok kadar anlatıyor ki, demek ki Allah-u Tayyip Hazretleri bu sözleri bir sevaktan veriyor. Neden? Bu serafları sevce, kazanmak istikai için kullar çok söyleyecekler. Çok söyleyince de o ilim, o iman insanın kalbine işleyecek, çok söylene söyler, kendisinin gönlüne yer edecek ve o duyguyu öğrenmiş olacak. Kul o duygu ile yaşayacak. Halukçı gücü yaşayacak. Gibi yaşayacak derdik duygusuyla yaşayacak, herkes anlattığım geldiğini diğer bir insan ile yaşayacak, kendi var olacak. Onun için bu sözler çok sevaplı ve sözlerin tekrarları da çok sevaplı. Bir defa söyleyip plan diye evlendir. çeşitli tavsiye var. Onun için bölümünün bir işi zikildir. Önemli bir işi zikildir. Yani bölümün bir kulu, önemli işlerinin yani birisi buna benzer hayırlı, sevaplı, kümleleri veya e, e, Allah-u Teala Hazretleri'nin Esma-i herhangi birisinin Ya Refik, Ya Hak, Ya Hu, Ya Rahman, Ya Rahmin, Ya Celif, bireci bilmeyorsa herhangi bir Esma-i İflasından bir veya Allah, Allah, Allah, Allah veya Ya Allah İzza Allah, La Allah İzza Allah, La, la, la, la, la veya hepsinden gelen ''Subhanallahü ve elhamdülillahü ve la ila illallahü allahu ekber velahavle velah kuvveti illa illa luhem bilazim'' ile bu sevamları kazanmaya devam et. Bunlar devamlı gelir kargatı. Hatta bir hadis-i had had had had had <gülüyor> şerifte okumuştum ki, bir kişi, Seyyidatör <-gülüyor> Sallallahu Aleyhi ve haklı Efendimiz'e akl-ü daruretinden, elinin darlığında, kazandığının geçiminin, Üç durumda olduğunda takip diğinden şikayet etmiş Peygamber Efendimiz ki insanın maddi manevi iki sebaplar kazanmasına olacak böyle maddesel de kazanın fazlasına sebep olacak şu tespikten gelen durumun nasıl diyor şu tespihi çekiyor musun? çekmiyor musun yani? o tespihine hep subhanallah yani bir subhanallah ya de yani sabah sabahından sonra ya önce o arada bunu yüz defa söylemeyi tavsiye edin. Demek ki insanın zengin olmasına da sebep oluyor. Ama bakımdan kazanç sahibi olmasına da vesile oluyor bu çeşit mübarek sayıları tekrar etmek zikirleri yapmak. Onun için müminin dili zikirli olması lazım. Peygamber Efendimiz'in duaları da diyor etkisi Arap'ı bana şükredeceğiz, zikredeceğiz. Yani, bir bir bilgiler İnsinin in zikirle meşgul, her gün zikir edicil olsun, evet safa samanlar olsun, yakın tarizi olun diye böyle evet, duaları vardır. Ne kadar önemliyse ve adeta en temeltesi, en temute ve insanın -um her günin zikirle, e dilin Allah'ın zikirle meşgul diken yöntemleri tarzda o zikirle e devam ederken Allah'a kavuşmak böyle bir canının teslim etkendi, en hayırlı aner diye böyle bildirmiş. Şimdi dervişlikte böyle e, güçlerimizin şu tesbihi şu kadar çekin, bu tesbihi şu kadar yakın denmesinin sebebi şudur muhtemelen kardeşinin, insan bir şey tekrar etkili zaman içine yer eder. Ve artık istese de istemese de onu söylemeye başlar. Şarkı şart, ise şarkı, zikir biteriz, zikir başka bir şeyse başka bir şey. Yani tekrar il bırakır ve o insan istemeden gayri yani, ihtiyari o işte meşgul olur. Devamda teşgul olur. Onun için büyük bir şey, zikir de zikirle meşgul olmayı emretmiş yerdir ki aklın kontrolü elden gittiği zaman da anet geldiği zaman da insan zikir ve kalbi gayri ihtiyari kendilerinden Şimdi bir arkadaşımız ameliyat olmuş, bayıtmışlar, bayırmış, kalp ameliyatı yapmışlar falan. <gülüyor> Uyansın diyor, baktım diyor, yasın süresi okuyor diyor. İkinci sayfasındayım, üçüncü sayfasındayım. <gülüyor> hafız kendisi. Çocukları hafız yetiştirmiş. Yani şu uyu bayıl kaldığı zaman uyanırken akroniklar kontrol oluyor. Bakıyor ki dini yasın süresiyle olmuyor. Neden? İşte o evrenci ayı Onun için pekabeler hani duyurmuş ki Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, hangi halk üzere ölürseniz o halk üzere kalmazsınız. Kuma halinde ölürseniz nefela, günah halinde ölürseniz nefela, günah halinde ölürseniz nefela, ee <gülüyor> zikimle şeyle, şeyle öyle ölürseniz ne kadar güzel. O bakımdan diktir, başka insanlar bize mecnun diyecek kadar çok yapmak lazım. Şuna bak, mecnunlu bu adam canım, ha, bu kadar olur mu? O kadar bilsin, biz zikri kalbe yerleştireceğiz. Bizim mesela Nakşi tarikatına niye Nakşi verdiği tarikatı denilmiş? Çünkü kelime-i terkiti ve naksa-i sadra ve kalbe yazmak. Yani böyle kazımak, nakşetmek esas olduğundan, Ondan dolayı o isim almış, o isim verilmiş. İşte o zikretlerin devreketi ise İnsan da güçlü hazime sahibi olur. <gülüyor> Ve o, o güzel yapayabar bu güneşimde. Amelilerin en tanrı hazineşi de budur diyor. Çünkü ameliler sonuna göre değerlanır. İnsan 45 yıl Müslüman yaşar, yaşar, yaşar. Sonra bir günaha sapar. O günah bir temel ölürse kötü suyu hazineşle ölmüş olur. En sonun güzel olması önemlidir. O maksuzlar zikirden daha çok oluyor. Zikirden çok oluyor. Zikri zikir kursasını kaçırmayalım. İzimizde haklı zikirle meşhur olsun. Kalbimize zikir yerleştir. Kalbimiz deklar sık sık sık atar gibi Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye böyle arita açsın. Şimdi her yerde söyleyeyim bir şey söyleyeyim. Hocamız aklı daha elinde gezer Zaman beni deli. Almadık, kendim almadık. Biz de çok çocukluk olmak istemez bir konu ama korker mi? Yani? Herhalde biz alacağız, görelim falan diye düşüncesi bilmemiz için ne kadar yaptık. Ben e, gittiğimde yeri, bir kolumuz güzelim, yaşıyorum diye çocuklar küçük. İstemezdim, o kusura gitti. Şimdi içerisinde Ankara'da bir evde bir tane kaldık, yattık. Tabii evin imkanları mahsut oluyor. Beni ve hocamı bir salona yatırdılar. Hocamız Erdoğan'ın yanında bir somya'ya yattı, öteki uşağı yattık. O zaman hocamızdan bir, bir arada arka odada yattığımız olmadı yani. Onun kendi odasına çekilir o geçer, ne zaman kalkar, ne zaman yeter, ne yapar, uyuduğu zaman nasıl olur onu etkilemezdik yani. Onun için, şimdi hocamız öyle derin bir kulübüyle uyuyor ki, nefesinden de böyle, böyle derin bir uygula uygulacaktır. Ve ağzından da bunca da Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye seyreden devam ediyor. Hem derin uykuda hem sizle devam ediyor. İşte, zikir bilan haline, ermiş yani, daribi zikir haline, erişmiş kursanların haline, böyle oluyor. Bu <gülüyor> da çalışmakla oluyor, gayret etmekle oluyor. Onun için dervişin her bir zikir mözülelerini yapması, ihmal etmemesi ve zikir mözülelerinin dışında da, gücünün dostat kurduğunu, hiç bir dakikası boşu için de, Riznullah'la sahibini misanda, oluyor. bunu böylece, zihnimize yerleştiren, aşağı sonraki hayatını söz şeylerden birisi bu. <gülüyor> Diğer hadisiz gelir ''Vennet-i nefsi biyedihi le-ye-u-denne azel-emr kemâbede ve le-ye-u-denne denne hatta i imâin imanın mevmînete hattâ i rivayet edilmiş. Peygamber aranız ki nefsin kudreti elinde olan canım, kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim diyeyim. Halbuki bu iş ilk başladığı gibi ilk başladığı yere dönecektir. Ve iddianın hepsi muhakkak ve muhakkak Medine'ye anlet geri gelecektir. Ve bütün iman de kalacaktır, o kadar dünyanın başka yerlerden gelir Medine'ye gelecektir. Şimdi bu ahir zaman halini, <gülüyor> Peygamber Efendimiz hadis-i buyurdu ki, Valt-i o kut okyanusların dalgaları üzerinde dalgalanacak. Valt-i <gülüyor> kadar yayılacak, yani dünyada hendin duyacak. Onu söyledi, aynı sözünü söyleyen, hadisten söyleyen Peygamber Efendimiz, Yine duyuyor ki, bu iman gerilecek, gelmeyecek, sadece Medine'de kalacak, Medine'de toplanacak, Medine'ye bunun Medine bir hasret kalacak. Neden? İnsanlar en iyi olacaklar, en iyi heva olacaklar, olacaklar. Efendim, en iyi cebair olacaklar, Efendim, bir bir şeytanın mevzupları olacaklar, şeytanın maskarası olacaklar, nefsin esiri olacaklar, dinlerin olacaklar, imanları olacaklar. olacaklar, o kısa alanı geçip, okyanusların üzerinde dalgalanmış olan, Dünyanın her yerine yayılmış, duyulmuş olan insan gelmeyecek, gelmeyecek, gelmeyecek. Efendim, Nebine hiç çıktığı yuva, Nebineye münasip kalacak. Hiçhangi şeylere kan bunun bildiğimiz böyle olacağını, bu aynı zamanda olacak. Maalesef işte insanların zaptı ile inanma, efendim sır bir şeyi vererek yaşamlarını ortada bu durum olacak. <gülüyor> Başka bir ifadeyle, Peygamber Efendimiz i sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte duymuştuk ki ''Bede'el İslamu garibe ve sege'udu garibâ'' İnsan garibâne, garip olarak, boynu bükük olarak başladı, yine garip haline, garibâne haline dönecektir. ''Veslulâ bîs-Gurâbâ'' Ne mutlu o garibâna, o gariblere ne mutlu! Yani İslamasın çıkı sarılmışlar. Hüsnü anlık boylu yükü, hüsnü anların hepsi gariban, hepsi mazun, hepsi mazun, hepsi temin O diyor ki Peygamber Efendimiz ne mutlu olacağı neden? Tüm dünyanın baskısı üzerlerinde, hepsi ehli dünya olmuşlar, bunlar ahirette vazgeçmiyorlar, Allah'ın yolunda vazgeçmiyorlar, imana sabah kalplerini bırakmıyorlar, Allah yolunda çalışmaktan geri kurmuyorlar, onun için ne mutlu oluyor. Diyorlar ki, Hemel kurapağı diyorlar, diyorlar ama nice Bu, <gülüyor> bu, bu nice rekodiyerler, soruyor ki, soruyorlar. Peygamberimizin cevabı da buyuruyor ki: "Ellerizle yürünsükhuya ma esedemlar." Bu garipler, <gülüyor> insanların buluşıkları fesada uğrattıkları, düşenleri ettikleri, harf şeyleri ikrar etmek zorunda kalacaklar. Çünkü Kendilerine anlayış bir gösteren insan kalmamıştır toplumlarında. Hani, öz vatanında parya dediği gibi, Mülfik Bars'ın mevhumu. Hani, ne ailesinden, ne akrabansından, ne komşularından, ne arkadaşlardan kendisine kafayı gittik ki, sanki mübarek yabancı bir ülkeye gitmiş de, orada kimsesiz kalmış gibi. Ama bırakmıyor yine yardım etmeyi, çalışmayı bırakmıyor. Efendim, onlar bozmaya çalıştıkça bunlar da bu mübareklerle güzel e, etmeye çalışıyorlar. <gülüyor> Bir başka hadi, şeyde, hepiniz bilirsiniz ki Ya Sezâbü minimezi zahiriyle alez hakkı hattâ fekûl Ümmetinden daima bir grup mübarek insan hakkı destekleyici olarak mevcut olacak. Kıyamet kopunca Yani ne olursa olsun iyi insanlar yer yüzünden eklifi olmayacaklar. Kıyamet kopunca az da olsa bir grup iklaçlı, efendim gayretli Müslüman meşgul olacak. Şimdi, <gülüyor> tabi İslam'ın zaferkatini görmeyi isteriz. Müslümanların ciddiyet ve itibar üzere olmalarını temenni ederiz. Ama istiklalda böyle olacak. Hakkımızın kaderi bu kıyamet şerlilerin kafasında patlayacak. O kıyametin o şeyleri şerli insanlar kaldık diye bildiriler. Onların kafasında patlayacak yani onun için Allah herhangi birisini sevgili alacak aralarından. Berek evet kimse kalmayacak. Şimdi bize düşer. Dinimize olan kudretimizle, kuvvetimizle imcanımızla destek olmak. İslam'ın baribaneş yolu olan bir şövesine kaydet çalışmak ve Allah'ın dinine yardımcı olmak. Böyle bir yardımcı olup olduğunu insan diğer ve ahiretini hayırlanmak eder. ''Ve'nin dîne câhedu bînâ'' ''Yemih diyen Kimler bizim koyrumuzda ederlerse, cihad ederlerse biz onlara biz azimüşşan Allah'a zeymet eteceğiyle ben onlara Efendim, e, bize gelen yolları gösterir. O yollara terk edelim. O yollara, yollara sokar O yollara hidayet ederim buyuruyor. Demek ki Allah'ın zahsını önemli bir yolu bin yıllık, bin de isnava hizmet etmektir. Ve biz Müslümanların ana mesleği İslam'a hizmet etmektir. Doktorluk değildir, mühendislik değildir, kütüphanlık değildir, esnaflık değildir, işçilik değildir. Havuz hesap üreticimiz, hazır el kitabı müjül, her hesap üreticisi diğer hizmet eder. İşçi olarak fabrika çalışırız, para e muzda istemeye bakarız, bizim uğraşımız burası. olarak fabrika işletimiz, işçilerimize istihdam etmeye çalışırız, para muzda istemeye yardımcı olmaya çalışırız. Devlet ayırsın, devlet devleti istihdam etmeye çalışırız, evet. E, halka hizmet etmeye çalışıyoruz, halka hizmet etmeye çalışıyoruz. Her şeyimiz, yani bu tarzda e, her mesleğine olan insan, kendi mesleğindeki çalışmasını İslam'a fayda sağlayacak bir tarzda yönlendirmesi, o tarzda çalışması lazım. Çünkü bizim asıl mesleğimiz dünyada para kazanmak değildir, Allah'ın dinine hizmet etmektir. Eğer biz tüm gayretimizi Allah'ın dinine yardıma aktif ederek Irşada, cihada, cihada tavsiye edersen, Allah, dünyayı kazanmak için yapacağımız çalışmalardan daha büyük kazancı duyulabiliriz. Mahrum etmeziz. Daha fazlasını veririz. Şöyle düşünün ki Osmanlılar cihada ediyorlardı, onların maddi imkanları bize kaç da daha fazlalıyız. Biz bugün her birimiz kendi işimizin peşine düşmüşüz, hepimiz mutlaka gelir, Türkiye'nin bütün bir haberi beğenmişler. Herkes böyle e, şey duyor. Onun tek çare Allah'ın yoluna dönmektir, cihad etmektir, hem yani Allah yolunda çalışmaktır <gülüyor> ve bir dakika sonra işe gayret etmektir. Üçüncü hadis içeri. Velilini, nefsi Muhammed'in diye bilir, innel abtaleyi ilyan ve kıyametir. Böyle o, böyle o. Hasanatun nisbül civalı rvasi, yadım ve en seyir kulu cırafa, falazatı, mazlimetu huun tetihi, hatta ve bu hasanatın, hatta güç ala, alaînî entalül civalı ve üstlerini ilerler. Efendim, Peygamber Efendimiz yine yemin ederek buyuruyor ki canım nefsim elinde olan Allah'a an doldu ki yemin ederim ki bir kul kıyamet gününde hesap yerine dağlar yüce yalçın dağlar gibi onlar efsani sevaplarla ilir. Dağlar gibi böyle yalçın dağlar gibi yüksek karlı dağlar gelir, sevaplarla hesap yerine gelir ve sanır ki efendim bu yaptığı amellerle, sevaptı işler ve cennetik ilgilenir. Verizlansılar, verizlanneler ve hesap mahalline gelir. Fakat, felan tezer yurmasında sürük etkiliydi. Ülkelik insanlara zulmetmiştir, haklarını yemiştir. Çeşitli kusurlar işlemiştir, günahlar işlemiştir. Tabi orası makleme-i kübradır, haksızlıkların yerdir. O haksızlık ettiği, cümleti, hakkını şiynetliği, hakkını vermedi orada onun haklarını sevap olarak alırlar. Onun sevabından alırlar, alırlar, alırlar, alırlar, alırlar. Hatta lan yetkârına, o hasenetlerdir. Kendisinin bir tek haseneti almayacağı bir de elindeki bu yalçın dağlar gibi, karda dağlar gibi sevaplar. Senin bir tek haseneti kalmayacak şekilde o zulmettiği insanlar, cadr insanlar, haksızlığa uğradığı insanlar tarafından hak olarak onlar alınır ve kendisini güzelle gele yumuşatmalı dağlar misali evreni bir kalır. Neden? Çünkü sevaplar bitince eğer hak sahipleri davilden bir şey gelip dava ettileriz ama diğer haklı kul grubadan durmamıştı hak kim Evet etmiş, almasını sevabı ne kadar? Ama sevabı kandırcaya kadar bu hak isteyen kulun Günahını ola verirler. Negatif şey aslında. Bunun nebesi azap yani ceza gibi olur. Bunun nebesi düzen şeyi yani pasif bir görünüşü gücü. Bu sefer çift çiziler uğrar uğrar, o da kora. İşlediği günahlar bunun cevherle onun içinde izlenir. Sağlar bir günahlar, sol kalır ve sonunda ve yürüyebili ilerleme, cehaleme atılmak en yolumuz sürüklenip közüklük atılır. Müterim kardeşlerim, kul hakkı çok önemlidir. Bir insanın kazancının helal olması, hem hayat etmektedir. Herhangi bir kimsenin hakkını yememek, bir kimseye zulmetmemek, haksızlık etmemek, gayret etmemek, hayatın en önemli işlemler biridir. İnsan hacı olabilir, hoca olabilir, efendim, müezzin olabilir, imam olabilir, derviş olabilir, şunu olabilir, bunu olabilir. Hak yemişse, Durum bu duruma gelebilir. Allah saklasın. Ahiretin müthişi vukarası duruma düşebilir. O bakımdan hepimizin kazancımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Muamelatımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hiç dürüm ve badir cinsinden işlere yanaşmamak gerekiyor. Haksız iş yapmamak gerekiyor. Son derece siz olmak gerekiyor. Onun için, madem haccıl nasip oldu bu sene, Alçayıp ettiği şey son günü efendim bayramı. Bundan sonra bu kul hakkı meselesine, zulümüne dair meselesine çok dikkat edelim. Müslüman zulm eder Öyle bir eder mi? Hanıma zulm eder mi? Çocuğa zulm eder mi? Komşusuna zulm eder mi? Camide cemaate zulm Yani camidir, cami cemaatidir arkadaşlar zulm eder. Yani şeytanlar <gülüyor> anlatır. Cami oldum yüzden, cami oldum mu? Insan, şeytan anlattı, çok zulümler yaptı. Çok haksızlıklar yaptı. Onun için aman Rabbimiz, ziyaretçimiz olsun, her çeşit zulümler, haksızlıklar, deyken, haksız mal vermiş ve menfaat iktisabından son derece kaçınmalıyız. Yok erel için olmasına dikkat etmeliyiz. Muamelatımızın islahça olmasına, Müslümanca olmasına çok dikkat etmeliyiz. Yani adım hoca, sakalım var, adım hocı, hacıya gelmişsin, gitmişsin. Halba, komiklar sert gidiyor. İş, seninle iş yapanlar sana ihtimal ediyor. Çok fena. Yani böyle bir durum oldu mu? Fela fela bir durumdur. Şimdi burada konuşuyoruz. Efendim, bir iş yapma gelmiş burada bir kardeşimiz. <gülüyor> Fakat daha muhabbetinin başında hemen ilk anlaşmayı bozmuş, haksız bir şey istemiş. Onlar da hemen yanlarından kalkmışlar, gitmişlerdir. Yani ilk başta da bu böyle ilk verdiği sözü çiğneyip haksız bir şey istiyor. Bunlar hayır gelmez, çıkışa gitmişler. İnsan muameyetiyle işler. Muameyete çok önemli. Karınıza karşı kocalığı nasıl yapıyorsunuz? Çocuğunuza karşı babalığı nasıl yapıyorsunuz? Korkuluğa karşı korkuluğu nasıl yapıyorsunuz? Korkularında. Şehirinize karşı temizliği nasıl yapıyorsunuz? Allah'a karşı kulluğunuzu nasıl yapıyorsunuz? Bunlar hepsi çok Evet dedi. Ne diyorsa davranışları cüzel değilce, ahlakı olmayınca, Allah'ın mucizesi olur olmayınca istediği kadar emredin, o işlere devam edin. iki tarafından o yapılar, zulmlerden geçer, onu ahirette vucid olmuyor. Onun için mutlaka maddeci asil olacak Müslüman, sözlü tam olacak, sözü sebep olacak. Rehberi sözü yerine getirecek. Bu arada çok sevdiğim bir acıyı da burada size istiyorum. Efendim, rahmet te erbesine ve zile olsun. Allah tüm ne geçmiş yoksa rahmet eylesin diye. Bahtiyar amca diye arnaf bir baba dostu ablamız vardı. Allah mekanı cennet etsin. Çok cennet dolayı çok seviyorum kendinizi. Ee, Hatip'te üç hatlı bir evi vardı. Evinden hatırlıyorum. Bir ev. Bu evi satılığa çıkartmış. Satmak istemiş. Ve 42 bin liraya birisiyle anlaşmıştı. Ertesi gün bunun <gülüyor> politikleri satacağını anlayan bir başkan müşteri gelmiş, vaktiyar amca, sen elini satıyor musun? Evet birinci, sattı. Kaça sattın? 42 bin lira sattı. Ben sana 65 bin lira vereyim. Yani şey yaptın mı, tabora aldın mı, almadın. Yani, tapuda işlemler tamamladın mı? Tamamlamadım. Aa ben sana 65 bin lira vereyim, bana sat, çok güzel endişsin. Ben daha fazlasını vermeye harcıyım, sat para. Bak Ya kızmış doğrulmuş etsem, sen benim lafımı demiş. Ben de her diyor, sen hala bana başka şeyde bulmuyorsun, teklifte bulmuyorsun. Sertlenmiş. Sertlenmiş ki bir edeyim ki. Halim sevdiği inzatı ama dürüstlüğe Yani gözlü, yüzde elli zavuzlu fiyatı görmüyor. Neden? Sözü sene. Müslüman adam, muhabbetizi sağlam adam. Veri olmalı sene, Şimdi burada bize apartman dairesi tutmuş bizim kardeşlerimiz. Tutmak istemiş. Adamla konuşmuşlar. Diyelim ki ilaya yüz bir Yıllık kira getirmişler. O da düşünmüş ki sene İran Yılmaz gelir. Bu sene için. İran Yılmaz gelir. Onlar daha çok para sahibi. Onlara daha büyük kârla şeyi Efendim bunlara ne cevabı vermiş? Fazla fiyat istemiş, konusulan fiyatlar farklı fiyat istemiş ve şey yapmış. Vermemiş. Sonra inanlıların gelmeye anlaşılınca bu sefer kendisi bir şey verilermiş. Haber verilermiş. Bizim şifarlı de demiş ki, 80 bin çekilir, 120 bin verecektir yüzde mi bilin? Yenilerime bir şey etmişti, kabul etmedin, tamahkâh bilindi. Şimdi hocam 80 bin teklif etmişti, demiş. Hani üç yaşında, beş yıl konuşmuşsem bile. Evet. Ama bizim kardeşimiz yine eskisinden biraz daha az önce da yapmışlar. Muamene sağlam olacak, söz senel olacak. Böyle kaynaklık olmayacak. Zümbürkçülük olacak yani, İslam öyle. Bizim e, İstanbul'da bir kardeşimiz amattı. Muhtelif bazılarda da söyledim. Babası malifatörüsü dükkanına gelmiş. Sankim'de ya oradan, oradan, yöresimde. Kardeşimiz <gülüyor> malifatörüsü dükkanlar var diyor. Gelmiş, bazanın üstünde bir ka kağıtlar görmüş. Sorduk, bunlar ne böyle? Senet olan Yaşlı, hacı baba, yaşlı. yaşlı. Dükkanı oldu, ilerledi. Senet. Vah vah, vah. Allah. Aman yarabbim, en azı bir Tamam, Demek Selam bu kadar bozuldu mu? Demek ki Müslümanın da kadar ihtimat yoksa Selam'a da bir işler yapılır hale başına gelenler diye hareket etmiş. Selam ağzımasını hareket etmiş. Şimdi Selam anlıyor da, Selam boş çıkıyor. Selam dönüyor, protesto oluyor, adam genel verdi. Genel verdi. Üç yıl önce şey almış, güzel koltuk takımı almış. Şurada kadar beş adet koltuk takımı almış. Ankara'dan götürmüş, Erdoğan'daki dükkandan koymuş. Kırk, kırk, kırk, kırk, kırk. Tamam koymuş <gülüyor> ödememiş çenetleri, ödememiş, protesto olmuş, ödememiş vesaire bilmem ne filan, oyun, oyun, oyun, Sonra mahkum edemiş, ödeyecek, tamam, şu anda elimde para ödeyecek, 3 çenet attırmış geriye, 3 çeneti ve o ilk verdiği fiyatı ödüyor yani, büyük haksızlık tabii. İnsan bir üst topçuk verdiği için şey de tutuşuyoruz kardeşlerim. Bu hatı içerikler, görüyorsunuz, insan da hastalığa bile konuştuğunda bile sevaplı işler çok yapabilir. Bu sevapları Yalçın, Yüce Dağlar gibi olabilir ama eriyebilir. Onun yemek hilaflar denebilir. Onun için muamele bir sağlam olacak. Benim arkadaşlarımla en beğendiğim taraf, şu İspay'ın şifreti yöneten kardeşlerimize, yalan yanlış bir şey söylemeyin, seninle meslebi ettim böyle her şeyi yapabileceğimiz gibi yapalım. Yapamayacaksak o yükün altına girmiyorum. Şimdi de tercih ediyorum. Önümüzdeki sene hacılara herhangi bir özgüde bulunmayın. Valla bilmiyoruz. Elinize geldikçe size hizmet edeceğiz deyin. Ama böyle şey yapmayın. Yalancı çıkmayalım. Maksud çıkmayalım. Yani sözümüze güvenilsin. Elhamdülillah geçen sene hizmetlerimizde <gülüyor> hizmetlerini <gülüyor> verdik. Bu sene de Kaç kişi gelse müracaat ettiyse Allah nasib etti. Vize de müdahaltı, hiç birisi de İstanbul'da koymadı, hepsi de böyle geçirdi. Allah'ın büyük birisi. Alkış cenab şükür müyük edilmesi lazım. İşte muamele'nin güzelliğine memnun oluyor. Bakın ben buraya oturduk, kardeşimiz Tayyip çekti, 25 kişi oldu bu şeyi, 4'ü, 4.5'e kadar bekledim. Dört üçer bir zaman tarihini izlese o zaman başladın. Neler? Zaman önerdi. 4 buçukta e başlayacağız dedik biz burada. 4 buçukta e başlamalıyız. Geleceğiz dedik de gelmeliyiz. Ancak elinizde olmayan bir mazeret olursa trafik kazası olur, yoruz kalıp olur bilmem. Hastalık olur, baygınlık olur, olağanüstü bir durum olur. Hayır. Ama söz verdiği insan sözünde durmalı, yerine getirmeli. Muamele etmek, üç de olmalı. Oldu, i̇ster sebebilecek, ister olmasın. Bir söz tehdit miraslar, yataklar ve radiseni şahıs vasiyet etmiş. Yani sevgimizi eklememiştir ama o söyledi ya, bir vasiyeti var ya, o vasiyetini tutmasına. Senet olsun, anlaşma olsun veya olmasın, hep senettir, ona göre harit etmeye çalışmalı. Allah dinlemize görüşürüz. Bir hadis içerisinde şey daha okuyalım. Velizinizni biliniz. Ger güçlü bu, aptal hatta hiç de kan boğur. hatta 10 kere جار olur, bela çıkarır. Yine cenaba göre ikûs, hemen karşını zulmeder. Bilmesin ki Rabb'aha arz olmadan harametin teraziye müşahade Efendimiz buyuruyor ki, "Şu nefsin kudreti elinde olan Allah'a eri ederim ki, olsun ki Resul elinde olan Allah-u Celil Allah-u Celil ver atın hatta Yusuf'a kalbi kul kul kalbi Müslüman olmadıkça hakiki Müslüman olmaz kalbi Müslüman olacak kalbi fitne, fesat, casir mümkün durumda olmayacak yani Kur'an-ı Kerim buyuruyor, buyuruyor ki Zarek el dediler aminna ki inan ettik biz <Gülüyor> bu ne türlüyor ey Resul'um onlara de ki siz daha inanmadınız Neyse bunu, daha iman etmedin. ''Velâ kim kûde etsem daha?'' Teslim girdik, yörünceye oturduk, müracaat ettik. Değil. Teslim olduk. ''Velâ mâ yedhûlil bîvânû bîkûnû bîkûn'' daha iman kalbine yerleşiyor.'' Yani insanın kalbe yerleşiyor. İmanın kalbe yerleşiyor. Çok önemli bir <gülüyor> İkimizin dilinde kalır Müslümanlığı, Eşhedü'n-i İlahi'nde da, Muhammed'in Abdurrahman'ın Resulü'nü ne karşılıyor? Öyle cahitli laflar öyle küfür, küfür düşmeyi gerektiren, acayip sözlükler yapıyorlar ki, şunlara çok mutluyum. Sonra öyle gevşeklikler yapıyorlar, öyle acayiplikler yapıyorlar ki, adam Müslüman, dükkanında içki işi yapıyor. Resulü'nün Resulü'nün Resulü'nün altında bir arnafık şişeleri, efendim, koltuğa şişeleri sıralamış. Olmaz. Kalbi iman etti. Kalbi iman etti evet. evet. evet. ve o zaman insan gerçekmiş var oluyor. Ve vevâni yûnnînû hak deryemine canıb-ı bevâ-i kabû mümin-i kâmîb-olbâz iman etmiş onlar. Konşusu bevâ-i kın'da emniyete ve rahatta ve helaksız bir durumda olmak ne demek bevahi toplu diye sormuşlar, bilmedikleri kelime. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Kaç bulu ve yani şeyi ve kalbini ve zulmü. Yani şerbinden, zulmünden, emin değilse o kimse, komşusu emin değilse o kim Müslüman değil. Emin olun, kapıyı açık bırakabilecek, gözü arkada kalmayacak. ''Komşusun senin dürüst insanları'' diyecek. ''Anahtar ona yönelik ki, ''Anahtar önerdin de bu kapıyı açar, her tarafa konuşturur.'' diyecek. kendisinin şerrinden, dertlinden, zülminden, elin olmadığı için bir, şey, bir kimse, gerçek iman, net iman etmiş olmak.'' buyuruyor. İşte bugün bir hadis içerisinde gördünüz. Yani iman etmeni şey çok daha birindir. Şey. Yani basit bir şey değil. İnsanın kalbine yerleşmesi, duygularına hakim olması, her şeyi her şeyi o imanın yerine gelecek aynı Kur'an Kur'an'da demiş tamam. Allah öyle demiş tamam. Allah şunu yasaklamış? Tamam. Şey aramıyoruz yani. İtiraz yolu Aramıyoruz. Allah merhamet eder biziz hakiki imana sahip olursun. Böyle yanıp tutuşan bölümlerden efendim şeyden kalbin vesat olmasında içi de dışının Aynı olmamasından, iki başa, iki başa olmasından, bu gibi buna benzeden koşullarla rafının cümlelerini bahil ve değiliyle dilini fark edilsin. kadar kötü duygular, konuyla haller varsa, yalan yanlış kötü şeyler varsa, onlarla bizi şu mübarek bedeller cümlelerine aç ve ümre cümlelerine ve şu beledi cümlelerine esnaf işçiler cümlelerine isne Evet, kendisiyle dua edildiğin zaman duanın reddedilmediği iklim güvvetine Rabbimiz bizi kötü bir adam hmm. Her işin dürüst olarak insana gelsin. Herkesin sizden net duyduğu, güven duyduğu iki saatler gelmeyi nasip eylesin. Hmm. Muhaberesi dürüst ve sağlam olmalı nasip eylesin. boş geçirmeden saygı, sevap kazanacak hayırlarla meşgul olup teşekkür yetiştirmeyi günümüze nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, Mahir-i Besmelam. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu iki elin, iki dillerin, iki ayakların hepsinin şeyler olması lazım. Temazlar, işte bu ablalar üzerine olur. Bunlar biraz dikkat etmek lazım. Ayakları böyle kaldırmamak lazım. İstahat olması Baruk Hoca ayaklarını kaldıracağı zaman isra etmiş olur, yoksa namazı ıslat mı olur? Olmaz herhalde. İslat, Onları imzat oluyor. Yani bir secde ettiğin müddetçe ayağa hep böyle kalkık kalırsa. İkisi birden kalkık olursa. İkisi iki kalkıp olursa, secde ettiği ayağı birden, İkisi birden boyunca, Devamlı Yani arada bir kalkıp, şöyle yaparken, arada bir kalkıyor, yok. yerinde duruyor. O kısa bir tanesinin şey yapması falan değil de, ikisi birden kalkıp olursa, olur. Yani ikisi birden kalkıp olur. Şu mesut de olmaz. Uvam ikisini bir daha. Değil, nasıl düşünürsün? Nasıl? Kaderden kaldı diye ne? İkisini bir sen şey nedir? İki harfi var. Öyle alıyor anlamam. ya. Her şeyin harfinin kalacağını İkisini ama şovan değil. Yerde şeyideken iki harfi yani, de Allah var. Allahu ekber Allah dedi. Allahu var, ekber Bütün içinde boyunca ha, havada kalırsa olmaz. Hayır. Hep şeyde boyunda ha, yani kor. <gülüyor> O fiilin, yani secde fiilinin boyunca devamlı ayakta kalır, olur? Ama ayaklarını değiştirirken şöyle kaldırırsa, bir O oh, şey yapmak, zarar vermişler, değişmişler, değişmişler. <gülüyor> Neyse, arkasını da görürüm, bizimle Onlar, onlar bir başka çitil vermek için bir kaldırırlar, şey yapıyorlar, o bir hareket, <gülüyor> şey koyuyor, devam ediyor. <gülüyor> evet. Tabi vallahi bizim hanemizin meselemizle farklı durumlar da vardı. Kabul güle inşallah inşallah. Fatiha hem şerife mahlasıyla. Rik's bana vadi şerife. de vie sur les situations et les Ey hayr-ı şerife muhaddesene. 3 parava tür فَأَخَذُوا أَخْذَ الْعَذَابِ وَأَشَنَّ الْعَذَابَ وَلَكِنَّ النَّاسَ فِي دُنْيَا دَارُ الْقَرَارِ من فَإِنَّ قَوْلَ عَميرَ ذِكْرٌ أَمْ حُلُوٌ دُخِلَ مِنْهُ فَسُبْحَانَ رَبِّكَ يَخْضَرُّونَ الذَّكْرُ Yühal ettiğe Muhammed'in aali, <Sessizlik> bir Mağazim, ya Rabbena Ya Rabbena Ya Rabbena Ya Rabbena Ya Rabbena Ya Rabbena Alemin acilame-naşilame yapış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı, sikirlerimizi, tesbihatımızı, hak ve hacikanımızı, mütakerle ilgili bir hadisimizi eşliklerine, kusurtasından, noksanından rağmen aksen ve etekli kabul ile makbul eyle Ya Rabbem. Şu ibadetlerimizi, taatlerimizi ezanı kazanmamıza rahmetine ermemişler ve size eyle yarabbim. Amin. Sizlere haz-ı keremden ezi sevabı cezi, sevab-ı kesir ver Biz bu sevapları evvela ve hasseten Efendimiz, Peygamberimiz, Bekberimiz, numune-i intisadimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, kendimizin zuluru, <Gülüyor> Muhammed'in Sofa'a Mustafa... Aleyhi Esra'yı Talavati ve Ekmel-i Tahiyyat ve Teslimat H. Acizzane, Naçzzane, Müjdiğane, Bidereyiz, Bileyiz, Bileyiz Lütfen ve Keremen kabul eyle Yaraklarım. Efendimiz'e vasıf eyle Yaraklarım. Efendimiz'in bizlerden hoşluk ve razı olmasını nasip eyle Yaraklarım. <gülüyor> Efendimizin şefaatine gittik, hükümet ve hepimizi erdir yarabbim. Güyalarda cemalini göster yarabbim. Bizlere ahirette onun yanında komşu olayı nasip edin yarabbim. Sohbetinden rahmet etme yarabbim. Peygamber sellem, Efendimizin, mübarek âliniz, ashabının ve kıyamete kadar genişle hüsnü ittiba ile ittiba eden kimle esra ve ahdabının ruhlarına da ayrı ayrı hediye edilerek vasıla <gülüyor> Bu yarabbim. Bu meydelerde mesumuzlar, emriyanın, sahabinin, saliklerin, mümkünün, ruhlarına hediye edilerek vasıla <gülüyor> Adını bildiğimiz, bilmediğimiz, bizim hakkı olan, bizden doğal vasiyeti Dua beklemekte olan, e kimsesi kavmamış olup da acaba bize dua edecek kimse diye boyunu bittik bekleyen İçin müminini falan, müslüman kadar hediye ettikar eyle yaramdık. Kimsesinin kaliflerini kürmür eyle yaramdık. Ruhlarını sevindir yaramdık. Yani. Mesulur eyle yaramdık. Yani. Hakamlarını âlâ eyle yaramdık. Yani. İstira hazretini yer ve evren mücdad Habir benlik cennet bahçeleri eyle yarattın. Amin. Zilferle vefat edecek bizim de arkamızda bize böyle hayır dualar edecek. Hayırlı aslaplardan, vesillerden, sürüviyetlerden mahrum et evet. ve yarattın. Amin. Ya Rabbel Alemin dünyanın ve ahiretin ciddiğimiz neye? Her türlü hayır verene nail eyle. Bir yarın ve ahirete erişmek dileğiyle. Hep düşmanlar bizleri koruyor. Senin kazağından, ikrabından, boz ağından da senin göztüme rahmetinle bizlere emin ele armağan. Biz korktuklarından emin. Senin bazı mühteremden olduklarını da nail ve mazhar eyle yarattın. Bizler sevgili kul eyle yarattın. Sevgili kulların haşr eyle yarattın. Sevgili kulların cümlese dahil eyle yarattın. Öbürümüzü sevdiğin, razı olduğun talih amellerle geçirin. Tümlerimize nasib eyle yarattın. Tümlerimize... Tıhanler, afiyetler, saadetler, selametler ihsan eleyen Maddi, manevi hastalıklarımıza, sıkıntılarımız dertlerimize, şifalar ihsan eleyen Allah'ım. Dertlerimize, devalar nasip eleyen de tuttuğumuz niyetlerimizi, dileklerimizi. ...kizlere ihsan etme yarar, tehter ve elbisleri muhtacıl etme yarabbim, boyu el açtırma yarabbim... ...kimsenin önüne ve delir, durma düşürme yarabbim... ...mahşer günü, dehteri amalimizi açıp, seyyatlarımızı ortaya bükülüp, gizir mahşer altına vesil yarar, devletler ...tehber açmadan, binay-ı İsa, dahil beldelerini göre sahip İslam beldelerini <gülüyor> musibetlerden, afetlerden, felaketlerden zalimlerin, hasıkların, kafirlerin müşriklerin, münafıkların galebesinden, Müslümanların istilasından mahfuz eyle <Gülüyor> Bu duruma düşmüş olanlar varsa kurtar yaratma. <Gülüyor> Müslümanları tekrar aziz eyle yaratır. Önümüzdeki günleri, ayları, yılları Müslümanların İzzetle itibar sahibi olmalarına, iyanın her yerde hakim olmalarına vesile eyle yarattı. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şerifinde de Kostantiniyye'yi mutlaka Müslümanlar çekilecek diye kaç atıl müjdelemiş <gülüyor> ve fededildi ve Müslümanların şehri oldu Ya Rabbi. İçinden davurlaştırma Ya Rabbi. Yine aynı Peygamber Efendimiz Roma'nın da Müslümanlar tarafından fededildi. Hepiz bitirmiş ki o kütuhatı bizlere nasip ele. Senin dinini dünyanın her yerine yaymayı nasip ele. Ya. Ömrümüzü senin dinine, hiçbir hikmetle geçirme nasip Edersin Edepsiz, cahil, basil, kul etme Ya o Peygamber sana Allahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in mübarek ahlak ve muhambekiyesinin dert ikramı eyle yarabbim. Kur'an-ı Kerim'in ahlakı ile ahlaklanmıyor cümledi ve rakip eyle yarabbim. Bizde sevmediğin ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa, bizi onlardan temizle hak eyle yarabbim. Bizi güzel huylarla mütehamdül eyle yarabbim. Takval ile dinlendir yarabbim. Kalplerinizi nurlandır yarabbim. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarla biz aileyle ya. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü işaretler bizi koruyacak.